Gerisham <gülüyor> <Türkiye Radyolar, gülüyor> Merhabalar sevgili dinleyenler dinlemeyenler, dostlar ve dost kalmayı başaranlar. Bugün Ömer Pekin ve hurafe avcıları yeniden yine sizlerle çok enteresan bir hurafenin gerçek olup olmadığını ispatlayacak. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Ve bugünkü konumuz insan kendi dirseğini yalayabilir mi, yalayamaz mı? <gülüyor> Ömer Pekin ve hurafe Çok tartışılan, üzerinde durulan ve halkı derinden etkilemiş, daha ilk ilkokul çağlarından itibaren insanların kafasında şüphe uyandırmış bir mesele. Ama bugün Ömer Pekin ve huraf avcıları bu şahibeyi hurafeyi ortadan kaldıracak ve halkın şüphelerini bertaraf edecek. Önce her zamanki gibi mikrofonlarımız halkta. Ömer Pekin'le hurafe amcaları. Hanımefendi pardon. Hanefendi. Acaba insan kendi dirseğini yalayabilir mi? Hangi dirseğini? Fark etmez. Herhangi birini. İyi de durup dururken niye yalasın yani? Ne bileyim hanımefendi. Öyle bir hurafe var. Ondan sonra. <gülüyor> Bence e, insan dilini burnuna değdiremezler. derler. Onu araştırın mesela. Bakın ben değdiremiyorum. Bakın bakın. Gördüğünüz gibi dinleyenler halk aklı bir karış havada olaya şaşırmış durumda. Kimse bu konu hakkında sağlıklı bir fikre sahip değil. Ama Allah'tan Ömer Pekin'le hurafe avcıları var. <gülüyor> Ve birazdan ünlü anatomist Mehmet Çıkık beyefendiyle beraber kamuoyununda yapacağımız bir deneyle bu konunun evrensel boyutlarda ispatlanmasını sağlayacağız. Birazdan Ömer Pekin'le hurafe avcıları. Ee, evet sevgili dinleyenler değerli kamuoyu huzurlarınızda Mehmet Çıkık Bey. Alkışlar mı lütfen? <gülüyor> evet şu anda masamız hazır her şey yolunda. Mehmet Bey masaya oturun lütfen. Evet sevgili basın mensupları değerli vatandaşlar. Hepinizin gözü önünde Mehmet Bey dirseğini yalamaya çalışacak. Ve sayın noter görevlileri ise durumun kayıt altına alınmasını sağlayacaklar. Hepinizin huzurunda olayımız başlıyor. Hazır mıyız Mehmet Bey? Ee, evet Ömer Bey ben hazırım. İnşallah değdireceğim o. Bu yalayacağım yani. İnşallah yalayacağım yani. <gülüyor> ee, evet Mehmet Bey buyurun. Dirseğinizi yalamaya çalışın lütfen. İh Ona değdiremiyorum ya. Böyle, ı, evet izleyiciler geri sayım başladı. On dokuz sekiz yedi. E, e, altı, e, beş, e, dört, e, bir ve süre bitti. Ömer Pekinli hurafe, hurafe avcıları. Sevgili dinleyenler süre bitti. Mehmet Bey dirseğini yalamaya muvaffak olamadı. Noter görevlileri olayı zabıt altına aldılar. Ve bir hurafe daha aşıklığa kavuşmuş olduğu Demek ki insan kendi dirseğini kesinlikle yalayamaz. Bir hurafe <gülüyor> daha belli oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ya, i i. ya i i. Ulan abu dirseği yalayacağım ya. Uy ulan ulan ulan ulan ulan ula, ula, ula, rezil olduk abu dirseği yalayamadık ya vallahi yarabbim e, ya. Mehmet Bey ya. bırakabilirsiniz tamam maalesef olmadı. E, ne demek olmadı ya? Yav yav yav yav yav yav yav yav. Yav yav yav Mehmet Bey noter yetkilileri gitti ısrar etmeyin lütfen tamam. Baba var ya ben dirseğimi yalayabiliyorum. Ee, nasıl yalıyorsun kızım? Aa. I'm not picking this. You are telling me. I'm not picking this. You are telling me. Berisham FM. Berisham FM. Türkiye Radyo'da, <gülüyor> Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da, Türkiye Radyo'da. <gülüyor> <gülüyor> Perişan Efe, şimdi kadar Perişan Efe, Merginç İsaatler'de yanlışa ya, dünya radyoda. Yazıyan Ömer Pekin, Burak Tarık, oynayanlar Ömer Pekin, kızı Yağmur Dilara Pekin, teknik yapım ben Ömer Pekin. Hadi <gülüyor> dinleyiciler. Perişan tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.perhisanfm.com www.perhisanfm.com